Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Yayın masamızda ise Feryal Kabil bizlere destek veriyor. Bugün Hemzeminde yine özel bir konuğumuz var. Ee, bir önceki programda söz vermiştik. Daha fazla konuk, daha fazla erişim e, için çalışacağız Hemzeminde, yeni yayın döneminde diye. Bugüne kadar hep çok büyük büyük meseleleri konuştuk. Yani i̇klim değişikliğinden başlayıp e, kadın haklarına kadar ve hep büyük büyük örnekler üzerinden konuştuk. Kampanyalardan, iletişimlerden ve projelerden. Fakat bir yandan da özellikle ...kişisel e, hikayelerimizde de... ...inandığımız, düşündüğümüz bir şey var ki... O da dünya aslında küçücük hareketlerin yüzü suyu hürmetine dönüyor. En azından ben öyle inanıyorum Rauf bilir. Bir romantizm var evet biliyorum. <gülüyor> e, ama çok özel bir e, küçük hareketten çok büyük etki yaratabilen küçük bir hareketten bahsedeceğiz bugün. Sayende Derneği'nden sayende.org e, adresinden detay bilgilerini görebileceğiniz. Merve Eryürük Nimetoğlu bizle beraber. Merve hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Merve bize biraz önce kendinden e, bahseder misin? Aslında Sayende Derneği'ne baktığımız zaman e, tek başına başlattığın bir tür yani. harekattan bahsediyoruz. Doğrudur. Ama burada pek çok çocuğa, pek çok insana değdin, dokundun. Biraz bu hikayeyi öğrensek. Tabii ki. Öncelikle 37 yaşındayım. Müzik Yorumcuları Meslek Biri'nde genel sekreter olarak çalışıyorum. Kültür sanat alanında çalışıyorum. Sayende Derneği 2016 yılında kuruldu. Tam da dediğin gibi aslında girişinde olduğu gibi. Ufacık dokunuşlarla bir şey yapmak adına bu biraz bir şey yapmak lazım cümlesi var ya şu klişe cümle. O fikir aslında tek başıma düşündüğümde çocuklara yardım etmek istediğimi fark ettim ve sürekli olarak bir yere yardımda bulunmadığımı fark ettim. Çevremdeki insanlar da keza öyle. Sayende fikri öyle çıktı. Dedim ki İstanbul'da otururken hakikaten yardıma ihtiyacı olan çocuklara nasıl yardım edebilirim dedim. Ve köy okulundaki öğretmenlerle temasa geçtim. İhtiyaçharitası.com diye harika bir platform var. Tam olarak doğru adresleri bulabiliyorsunuz. Hepimizin evinde akıllı telefonlar var. İşte web siteleri var, internet ortamı var. Dolayısıyla bu vesileyle ben köy okulundaki öğretmenlerle temasa geçip gerçekten ihtiyacı olan kaç çocuk varsa onlara giysi ve kırtaselik malzeme göndermekle başladım. 2016 yılında küçücük bir grupla 810 çocuğa ulaştık. 2017'de hızla devam ediyoruz. Bu aslında e, bir tür taban örgütlenmesi de sayılabilir. Aslında kişi örgütlenmesi diyebiliriz <gülüyor> Merve'nin durumunda bunu ama. Aslında tam değil yani taban örgütlenmesi dediğimizde iş biraz karışıyor tabii orada. Evet. Öyle değil buradaki hikaye şu. Biz e, başlamadan önce böyle e, belki bu kadar olgun değildi. Belki biz yeterince ilgilenmediğimiz için nasıl bir e, fikir olduğunu e, çok ayrıntılı dinlememiştik. Ama başlamadan önce yaptığımız sohbetlerden hatırlıyorum ben. O şöyle bir şeydi. Ee, ...ihtiyaç oldukça... ...birileri benden bir şey talep ettikçe... ...bir şey yapıyorum ben. Oysa bundan daha fazlasını... ...yapmaya yeteneğim var. Bu ihtiyacı kendim izleyebilecek... ...bir şey yaratmam lazım. Bir araç... ...yaratmadığım zaman e, kişi olarak... ...sadece ihtiyaçlara yönelik hareket... ...eder haldeyim. Oysa... E, ...başkalarının hareket etmesini kolaylaştırabilecek... ...ya da kendi hareketimi organize edebilecek... ...bir yeteneğim var. Bir e, işte... ...şeyim var, ne denir... E, e, ...ihtiyaçları hiyerarşiye kavuşturabilecek, onları dağıtabilecek, organize edebilecek bir mühendislik zekam var işte adı her neyse bunu. Ben bunu ne, nasıl kullanabilirim diye bakıyordum Herve. Ee, o zamanlar sayende kafasında şekillenmiş miydi onu tam hatırlamıyorum ama hı hı. E, böyle bir şeyi nasıl yaparım diye bakıyordum. Doğru. Şimdi olana bakınca da aslında burada bir birey hareketini görüyoruz. Ama bir bireyin kendi başına böyle şeyleri yapabilmesinin önünde de bir sürü engel var. ...yani sen birinden para topluyorsun... ...veya e, ürün topluyorsun... ...sen kimsin diye soruyorlar... ...yani niye Doğru. topluyorsun kardeşim, kurumsal şeyin nedir... ...ne yapacaksın bunları, hesabını verecek misin... ...bunu alıp bir yerde mi satıyorsun, vergisini verdin mi... ...veya işte bunu alan sana vergisini ödüyor mu... ...falan diyorlar... ...o yüzden kurumlaşmak gerekiyor... ...şimdi biz hem soruya dönüştüreceğim yorumu. <gülüyor> ...dernek dediğimizde aklımıza birçok bir insanın bir araya geldiği ve o bir araya gelişten sonra işlemeye başlayan bir şey geliyor. Bence Merve'nin en özgün çıkışı buydu. Dernek birçok kişi gerektirmiyor, bir kişi yeter diye başladı. <gülüyor> Öyle mi acaba diye oradan konuşalım. Şöyle isterim. aslında doğru, yani işte bu para toplayıp, bağışları toplayıp gönderebilmeniz için bir kurum olmanız gerekiyor. Bireysel olamıyorsunuz. Evet, biz yedi arkadaş toplandık ve bir dernek kurduk. Yani... Altı tane arkadaşıma söyledim. Bana destek olur musunuz dedim. Çünkü işte bir bir para hesabı Son veriyor olmanız diye. lazım. Bir vergisi oluyor olması lazım. Bir lojistiğinin sağlanması için operasyonu oluyor olması lazım. Hareketin başı aslında ben bunu yaparken de çok çekinerek söylüyorum. Çok fazla böyle kendimi ön plana çıkaran, ben diyen bir şey yapmak istemiyorum. Ama sayende başladığımdan beri aslında şunu hissettim. Hakikaten insanların kurumlara olan güveninde bir problem var. Yani o yardımlar gerçekten gidiyor mu, ulaştı mı verdiğim ufak parayla bir şey olmaz ki... ...denildiği sırada... ...ben sayende ile şeyi gördüm... ...ufak bir bütçeyle bile... ...bir çocuğa destek olabildiğinizi gördüğünüz vakit... ...bu devamlı hale gelmeye başladı... ...ben çok sayende çok yeni bir... E, ...dernek 2016 sonunda kuruldu... Evet, evet, ...bir yıllık yani... ...bir yıllık Hı -hı. çok fazla çocuğa ulaştık... ...böyle hedefimiz de çok şey bir hedef değil açıkçası... ...hakikaten kontrol edebildiğimiz... ...sürdürülebilir bir şekilde... ...bir çocuğa yardımda bulunuyorsan bahar dönemde... ...kışın tekrar onun elini tutuyor olabilmek... ...ona hikaye kitabı alıyor olabilmek, işte kırtasiyelik malzeme alıyor olabilmek. Ama insanlara da bunu bu şekilde e, bağışların ulaştığını da bu arada fotoğraflarla gönderiyoruz. Sosyal medyada ço e, paylaşmayı çok sevmiyorum. Çocukların fotoğraflarını, kalplerini kırmak istemiyorum. <gülüyor> Hepsinden de izin alamıyorum. Dolayısıyla bağış yapan kişilere birebir bilgi mektupları ve fotoğraflar gidiyor. İnsanlar şu dönemde çok güvenmek istiyormuş sanırım. Dolayısıyla e, Sayende'nin başarısından biri bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sayende'nin web sitesine e, baktığımız zaman oradaki hem bilgilendirme hem de neler yapılabilir kısmında vesaire. Normalde derneklerde ya da bu türden e, yardım kuruluşlarında görmediğimiz bir... Küçük sesle konuşma diyeceğim buna hı hı. eğilimi var. Yani ben ne yapabilirim? İşte şunu gönderirseniz bunu yapabilirim. Hı hı. Şunu yapabilirim. Şu insanlar da bana destek oldu. Yani sayende hep bir e, erişilebilirlik, küçüklük ve mütevazılık e, duygusuyla iletişim kuruyor bir yandan da buradan baktığım zaman. Tabii ki henüz çok yeni. Belki büyüdüğü zaman işler değişir bilemiyorum. Hı hı. E, ama böyle bir şey var mı? Minimalizme yönelik özel bir tavır. Ay çok mutlu oldum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ee, var ve umarım öyle devam eder. Ee, nin bu kadar kolay ulaşabildiğiniz biri, Merve diye biri var. Bana bağışçıların bazıları onlar okul öneriyorlar, çocukları öneriyorlar. Dolayısıyla bu kadar yakında güvenebildiğiniz bir yer var. Ve yardım yaparsan da bu şekilde yardım yaparız. İşte ne bileyim bu para bağışı olabilir, bazı grafiker arkadaşlar bana destek oluyorlar ya da başka türlü hizmetler alabiliyorum. ...görebildiğiniz, dokunabildiğiniz... ...her an telefonla ulaşabildiğiniz bir kişi var. Dolayısıyla bu mesajı çok vermek istemiştim. O yüzden hep bir ben... ne kullanmaya çalıştım ama yanlış anlaşılacak... ...diye de çok açıkçası böyle bir tedirginlik... ...duydum ama eğer öyle anlaşıldıysa ne mutlu bana. Ee, bunun... Günümüzün hani Zeitgeist diyoruz ya zamanın ruhu ee, Günümüz koşullarıyla da bağını kuruyor musun? Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum aslında ee, İnternetin varoluşuyla beraber insanların birey olarak da kitlelerle daha kolay temasa geçebilmesi Birey olarak da bir şeyler yapmaya çalışmaları ve hani günümüz ruhunda küçük küçük parçaların küçük küçük adacıklarla e, bir şeyleri değiştirmeye çalışmaları var hı hı. Bununla bağını nasıl kuruyorsun? Hikayenizi ulaştırabiliyorsunuz herhalde. Ben en azından kendi hikayemi oluşturdum bir şekilde bir platformla. Yani sayende derneği diye kağıt üzerinde bir şey kurup kendimi internet üzerinde sunmasaydım, eğer çok fazla kişiye ulaşamazdım açıkçası. O yüzden sosyal mecralı çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yeterli bir etkisi değil ama evet ses duyurmak adına evet bir etki. İnsanlar da sizin e, hikayenize inanıyorsa hani gerçekten bir yardım yapılıyor, gerçekten iyi niyetli bir şey var, küçük bir şey yapmaya çalışıyor gibi bir hissiyatı aldıkları vakit ya yani her hikayede olduğu gibi. ...dolayısıyla inanıp bir şekilde e, size destek olmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Geleneksel e, meselede yani bu meselenin geleneksel akışında şöyle oluyor... ...bir birey öne çıktığı zaman o birey e, ya ünlüdür ya ünlü olacaktır. E, sonunda serüven ünlülükle tamamlanır. Sosyal medyada e, çıktığından bugüne işte iki yılların başından bugüne kadar... ...aslında bu mekanizmayı tekrar etti. Yani her sosyal medyada e, belli bir yükseliş gösteren kişi sonunda fenomen olup ünlü oluyor ve onun e, karşılığında bir şeyler yapıyor. E, ama bir taraftan sosyal medyanın şöyle bir dinamiği de var. Herkes aslında bir hap yani bir dağılma noktası geliyor bir, üzerinde birleşiyor ve tekrar Hı -hı. dağılıyor. Yani e, bu dağılma sırasında bir ün ortaya çıkıyor olması onun yan bir fayda olarak ortaya çıkıyor olması başka bu dağılmayı kullanacak yöntemler oluşturabilmek Hı -hı. başka. ...ben sayendeyi biraz bu yöntemlerden biri olarak görüyorum. Yani ben bir bireyim, birey olarak gücümü e, nereye kadar kullanabileceğimi sınamak için... ...veya o gücü sonuna kadar kullanabilmek için, potansiyelimi kullanabilmek için böyle bir şey yapıyorum diyor. Ve sadece minimalist, e, alçak sesle konuşan falan bir şey değil. Çok e, tumturaklı, gerçekten üzerinde çok düşünülmüş bir mekanizması da var. Evet. E, o mekanizmadan bir soru soracağım. E, şimdi diyorsun ki mesela birileri şöyle sorular sorduğunda ne cevap vereceğin e, üzerine konuşmuştuk öncesinde. Ben şu kadar mont aldım. Hı -hı. E, ucuzdu buldum. Hı -hı. Sana gönderiyorum bak bunları yerine ulaştır. Bunu kabul edemiyorum diyorsun. Kusura Doğru. bakmayın. Doğru. Neden böyle? Çünkü şöyle bir şey yapıyorum, ee, köy okulundaki öğretmenlerle temasa geçtiğim vakit onlar bana sınıflarında kaç çocuk olduğunu söylüyor. Misal Urfa'da Sebil öğretmenimiz vardır, o söyler bana 17 tane öğrencim var. Gerçekten kaç öğrencinin ihtiyacı var? 12. Dolayısıyla bu 12 çocuk için e, onlara özel bir paket gidiyor. Dolayısıyla 12 kişiye özel, isimlerine özel hediyeler gittiği için işte o sırada şunu kabul edemiyorum ne yazık ki. 7 tane mont oradan, 2 tane ayakkabı buradan, biri 32 numara bir onun operasyonu yapabilecek kadar büyük bir yer değilim. Keşke kabul edebilsem, keşke bir gün bunları kullanabilsem. Yani ikinci el giysilere ilgim var ama o ayrı bir mekanizma. Hani onların ciddi temizleniyor, paketleniyor, verilebilecek durumda oluyor olması gerekiyor. Dolayısıyla şu an kişiye özel, çocuk sayısına özel sipariş veriyorum. O yüzden kabul edemiyorum. Bu işin kendisini de başka bir mekanizma haline getiriyor. Yani sadece e, gitmesi değil, bağış mekanizmasını da değiştiriyor. Yani bir hayırseverlikten öte bireysel olarak düşünülmüş, özel düşünülmüş hediyeler gidiyor çocuklara. Doğru, Şimdi. o şekilde evet. yapmaya çalışıyoruz. Evet, aynen. Yani o yarattığı duygu da öyle ama bir şey daha var. Ee, sürdürülebilirlik e, meselesini öne çıkartıyor ama daha evet. da iyisi fazla bir şey almıyorsun. Yani hani doğayı hı hı. desteklemek manasında da sürdürülebilir bir tarafı var bunun. Aklına geleni almıyorsun. İhtiyaçla arasında Doğru. kurulmuş bir bağ Doğru. üzerinden Doğru. gönder. Doğru. İhtiyaca ihtiyaca göre gibi. alınıyor. Evet, sürdürülebilir bir de bir şey anlamda. Yani bir çocuğa yardım ediyorsak o artık benim listeme giriyor. Bahar döneminde ayakkabıya ihtiyacı varsa kış döneminde de vardır. Birinci dönem deftere ihtiyacı varsa ikinci dönemde ihtiyacı vardır. Dolayısıyla aslında bu sürdürülebilir bir de bu şekilde var. Yani o çocukları bırakmıyorum. Hani o çocuklar mutlaka bir kere hayatımıza girdiyse... Umarım ihtiyacı olmaz bir gün. Ama ihtiyacı olana kadar beraber olacağız demektir. E, sayende ile ilgili... ...şimdi 810 çocuğa ulaştığını söylüyorsun. Ne kadar bağışçıya ulaştığın bilgisi var mı? Yani ne kadar insana temas etti? Bu kimler haberdar? Bundan kaç kişi bağış yapıyor? Ya da insanlar ne tür isteklerle geliyorlar? 2016 yılında 223 kişiyle temasa geçtim. Bu tamamen aslında o zaman... ...ne web vardı ne sosyal mecran vardı... ...bu biraz kulaktan kulağa duyuldu... ...bir arkadaşım diğerine söyledi... ...diğeri ona söyledi... ...uzun uzun telefon konuşmaları ve diyalogları oldu... ...insanlar ses tonundan bile hiç tanımadığı... ...birine açıkçası güvenebiliyor... ...sonrasındaki her daim bilgi alınca... ...işte bağışınız alındı, bununla sipariş çıktı... ...şu an ulaştı, fotoğraflar burada... ...çocuklar bazen bize resim yapıp gönderiyorlar... ...ben de onları bağışçılara ulaştırıyorum... ...hoş bir, e, karşılıklı bir hediyeleşme oluyor açıkçası... ...çocukların da çok hoşuna gidiyor bu... Dolayısıyla 223 kişi olduk her geçen günde artıyor bağışçılarımız. Sayende ile ilgili bir gelecek tasavvurun var mı? Nasıl bir şey istiyorsun? Nasıl bir yere doğru yürümeyi planlıyor burası? Açıkçası e, kontrollü bir şekilde gitmesini istiyorum. Ben olmaktan çıkıp biz olmak istiyorum. Benim gibi destek olmak isteyen, benimle aynı şekilde yardımlaşmak isteyen kişilerle daha çoğalmak istiyorum. Ee, bir şirket gibi bir hedefim yok açıkçası ya da bir pazarlama stratejim yok. Hani bir milyon çocuğa mont gönderelim gibi böyle bir şeyim yok. Gerçekten o çocukların hayatlarına bir şekilde fayda sağlayabilecek ufak şeyler yapmak istiyorum. Umarım kontrolü bir şekilde büyürüz ve daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Hedeflerimden bir tanesi aslında oradaki çocuklara temel ihtiyaçların dışında sanatı onlara getiriyor olmak. Bir şekilde resim yapabilecekleri, müzik dinleyebilecekleri, bir tiyatroya görebilecekleri bir şekilde uç gönüllerimiz olursa çok sevinirim beraber yani ülkede diğer şehirleri gezip onları bunları tattırmak çok isterim. Hedeflerimden bir tanesi bu açıkçası. Eee İhtiyaç haritasını kullandığını Doğru. söyledin ama ihtiyaç haritası olmadan da eriştiğin e, oluyor. okullar Doğrudur. var galiba. Seni doğrudan arayan öğretmenler oluyor? Oluyor. Buraya gelmeden önce şimdi mesela Urfa'dan bir Mahmut öğretmen bana Whatsapp'tan yazmış. Hocam ihtiyaç var diye. Birbirimizi hiç tanımıyoruz ama bir şekilde bir yerden buldu demek ki. Evet. Dolayısıyla köy okullarında zaten okullar birbirine çok yakın. Dolayısıyla bir okula yardım ettiğiniz vakit diğer köy okulu bir şekilde sizi buluyor. O şekilde de çok hızlı ilerliyoruz. Bir de rakamlar... E, ...hakkında bilgi alalım. Çok yüksek rakamlardan... ...söyletmiyoruz aslında. Değil. Bence... ...Saha başarılarından biri bu. E, çok ufak bütçelerle... E, ...bir... ...mesela şu an bahar ayında... ...bir kampanya yapıyoruz. Okullar kapanmadan... ...çocuklara pantolon, tişört, çorap... ...ve ayakkabı almak üzere. 85 lira... ...bir çocuk için e, bütçe. 85 lira diye bir diretmemiz yok... ...açıkçası. Ne olursa ama insanlar... ...genelde soruyor. Bir çocuk için ne kadar harcayabilirim... ...diye. Dolayısıyla oradan çıktı bu fikirden. Hani hep bir, böyle bir bütçe veriyorum... 85 liralık bir bütçeyle aslında... ...çocuklara baharlık cici bici kıyafetler alacağız. <gülüyor> Demek ki insanlar... E, ...çocukları saymayı da... ...önemsiyorlar. Hani iki çocuğa yardım ettim... ...bir çocuğa yardım doğru, ettim. Doğru. Diye. Doğru. Ya şeyi fark ettim aslında... ...sosyal mecrada bazen yardımlar oluyor. Ne bileyim... ...bir çocuğun ameliyat olması gerekiyor ve 50 bin liralık... ...bir bütçe oluyor. İnsanlar ona yardım etmiyor. Yani onu fark ediyorum. Ya benim vereceğim... 100 lirayla mı bir şey olacak diye düşünüyor. Bu tip bütçelerle gerçekten... ...bir şey olabildiğini görünce insanlar... Hakikaten her ay bir maaş alınca benim derneğin hesabı sürekli şey oluyor. Bir ayın biri olduğunda herkes 100 lira 200 lira bir şey oluyor ve ufak gibi gözüküyor o paralarla biz ciddi şeyler yaptık. Dolayısıyla ufak diye bir şey olmadığını gördüm ben sayende e, Fiziksel karşılaşmalara başladınız galiba yani Başladın. birkaç şey gördüm öyle. Doğru ee, doğru. Biraz doğru. onlardan söz etsene bize. E, okullara ziyaretlere gidiyorum. Şimdi Mayıs ayında tekrar başlıyor olacağım. Yani hemen hemen. E, ...hedeflerimden biraz İstanbul'da bir hayat var... ...işte işim var, bir oğlum var... ...bütün bunların dışında da okullara da gidip... ...birebir tanışmak istiyorum... ...2016 yılında yardım yaptığım çoğu okula gittim... ...Mayıs ayında da bütün hepsini tamamlayacağım inşallah... ...çocukların tepkileri şahane... ...sizi görür görmez... ...aa Merve abla İstanbul'dan geliyorsun... ...hemen bir şeyler yapıyorlar <gülüyor> falan... ...dolayısıyla şu an heyecanla beni bekliyorlar... E, ...Mardin'den, Bingöl'den, Urfa'dan... ...Muğla'dan çok e, öğrenciler var... ...bağış kişiler de benimle gelmek istiyor... ...bayağı kalabalık bir grup gideceğiz inşallah... ...doğrudan e, okullar ve çocuklarla mı... ...iletişim kırıyorsunuz, ailelerle de... ...şey var mı iletişim? Sadece öğretmenlerle... ...sadece öğretmenlerle... Sadece öğretmenlerle. ...yani bu, bunun nedeni nedir? Altında bir şey var... ...diye umuyorum o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ...ya aslında öğretmenlerden birebir... bilgiye alabilmek, yani ailelere ulaşmak... ...çok zor, dolayısıyla hani ben... ...okullara bir şey yapıyor olmak istiyorum... ...mesela bu sene başlattığım bir şey de... ...okullara e, kütüphane yapıyor olmak... ...sadece o hikaye kitapları gönderebilmek. O ihtiyaçları herhalde öğretmenlerle temas daha kolay sağlıyorum. O yüzden öyle tercih ediyorum. Kütüphanenin kendisinde yani fiziksel Doğru. rafları da gönderiyorsunuz. Aynen öyle. Ya. Kargo firmasında. Yani bir firmadan sipariş veriyorum online. Gönderiyorlar. Öğretmenler sağ olsun kuruyorlar. Çocuklar da temizliyor, içine de kitapları yerleştiriyorlar, fotoğraflarını gönderiyorlar. Şefiz. Evet yani internet dediğin sadece senin erişiminden ibaret değil, lojistiği de tabii, onun tabii, üzerinden tabii. çok her rahatlıkla sağlanabiliyor. Şey, her şey ulaşılabiliyor. İşte gerçekten doğa için sürdürülebilirlik tarafı. <gülüyor> Hakikaten o, o kitaplıkları bir yerde toplayıp, lojistiğini yapıp, depolayıp ondan sonra da dağıtmak yerine doğrudan doğruya kaynağından yerine eriştirmek. Is. Daha az karbon ayak izi. Açık <gülüyor> radyodayız bunları söylemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sosyal fayda meselesi dediğimiz şey de aslında... Bir toplumsal durum var destekçiler var destek verilenler var bir de aslında bu sosyal fayda işlerinde bir takım modeller var nasıl yapılabileceğine dair sayende bunlar arasında ilginç ve farklı bir model olarak duruyor Sivil toplumla ya da sosyal fayda üzerine çalışan gruplarda kuruluşlarla vesaire hiç temasın oldu mu ya da sayendenin modellemesine aktarılabilir bir hale getirmeye yönelik bir fikrin var mı? Açıkçası şimdi diğer kuruluşlarla henüz böyle bir iletişimim yok açıkçası. Ama içeride çocuk var. Projesi şahane bir proje. Onlarla birlikte çok çalışmak isterim. Bir türlü tanışma fırsatımız olmadı. Böyle bir telefon konuşmamız oldu ama sonrasında bir buluşamadık. Ee, şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum aslında günümüzde. Hani bu hepimizin bir hikayesi var. Hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Aslında benim gibi bir sürü dernek var. Hani sayende var. Başka dernekler de var. Bir araya gelip daha büyük şeyler yapabiliriz. Bunun için sayendenin de büyümesi, diğerlerinin de hani... Ortak payda da buluşmak adına tam da senin dediğin gibi diğer kurumlarla da bir buluşma yapmak istiyorum açıkçası. Hani beraber tecrübelerimizi paylaşmak, beraber olup daha büyük bir şey yapmak adına. Ama şu an için açıkçası biraz daha kendi yağımızda kavruluyoruz. Biraz kendi hedeflerimizi bitirip sonrasında büyümek adına evet böyle bir şey yapmak istiyorum. Peki ya sayenin yani sayenin büyümesinin dışında... Mesela senin gibi hisseden şehirlerde çalışan hayatını e, maalesef biraz da bu iş hayatını aktaran ve geri kalan zamanlarda çok az vakti olan ama yine de bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. Senin yolculuğun aynı zamanda bir öğrenme yolculuğu. Yani bu süreçler nasıl oluyor, nasıl işliyor, dernek nasıl kuruldu, nasıl Doğru. devam ediyor. Bunun bir modellemesini çıkarıp senin gibi insanlarla daha fazla sayendeler oluşmasını sağlayabilecek bir platform ya da en azından onların takip edebileceği bir adımlar silsilesi yaratmak. Bunu hedeflerime yazayım ya. Hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. <gülüyor> hani bir başarı hikayesi olarak görmediğim için... Hani ...hiç bunu şey yapmamıştım ama... ...tabii ki paylaşmak isterim. Bunu evet aklımda bulunsun mutlaka. <gülüyor> ya bu iyi bir model e, diye düşünüyorum ben. Hani yeterince anlatabiliyor muyuz... ...dinleyicilerimize tam olarak geçiyor Hı. mu... ...yemin değilim ondan ama... E, ...bu bir kişinin... E, ...kendi yaptıklarını, kendi yapmak istediklerini... ...bir kurumsal çerçeve için almasından ibaret aslında. Yani Doğru. yine önünde sonunda sen e, kendi çevrendeki insanlarla... ...ve kendi aklınla bir şeyler yapmaya devam ediyorsun. Buradaki dernek e, bir kurumsal çerçeveden ibaret. Doğru. O yüzden bunu herkes yapabilir. <gülüyor> yani bu, bu gerçekten bir büyük derneğe girip yönetimde çalışmak gerekmiyor. Ya da e, bir... ...yalnız başına bir yerlere bağış yapmakla... ...yetinmek gerekmiyor. Doğru. Birazcık fazla zamanın varsa... ...çok zamanlı olmadığına inanıyorsan... ...enerjin yoksa sayende bağış yap. Biraz daha zamanın varsa... ...kendi derneğini kur. Doğru. Ee, bence şey bir yöntem yani... E, ...tekrarlanabilir bir model... ...ve üstelik e, sadece... ...çocuklara yardım açısından... ...tekrarlanabilir bir model de değil. Yani, pek çok alanda tekrarlanabilir gibi geliyor. Tam burada... Senin gibi böyle bir şey yapmak isteyenlere ne önerirsin sorusunu sorayım. Gençlere ne önerirsin <gülüyor> Ya gençlere ne öneririm açıkçası... E, ...bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Yani bir şeye inanıyorsanız onu gördüm. Ben çok fazla kendimi durdurmuşum. Ben 2002 yılında Eğitim Gönülleri Vakfı'nda... ...okul öncesi çocuklara sanat dersi veriyordum. Ve bir vakitten sonra hayat izin vermedi ve onları bırakmak zorunda kaldım. Orada hissettiğim mutluluğu, huzuru ya da faydalı olmayı başka hiçbir yerde hissedemedim. Bu kadar zaman beklemişim yani hiç beklememe gerek yokmuş. Keşke daha başka türlü bir şey yapıyor olmuş olsaydım. Dolayısıyla sayende adına değil ama gençlere bir şey inanıyorlarsa bir yerden başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Faydalı olmak istiyorlarsa harika kurumlar var. İlk başta belki oralarda bir şeyler yapabilirler ama hikayenin de çok inanıyorlarsa ben başlasınlar ve kendilerini duyursunlar derim. E, i̇çinde bulunduğumuz e, yayın yaptığımız e, radyo kitle fonlamasıyla yaşayan bir radyo. Sayende'nin e, işi yapış şekilde kitle fonlamasıyla. E, söyleyelim o zaman yani sayende.org sayende.org web, sayende web sitesi buradan girerseniz e-mailinizi e bıraktığınızda sizinle iletişim kuruyor sayende ama daha önemlisi şu anda aktif bir kampanya var. 85 lira karşılığında bir çocuğun e, üstelik de ihtiyaçları öğretmenleri tarafından belirlenmiş süzülmüş evet. e, gereksiz bir yere gitmeyeceğinden emin olacağınız bir şekilde bir çocuğun e, yazlık ihtiyaçları giysi ihtiyaçları karşılayacağız. Baharlık giysi ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet aynı. <gülüyor> Çağrıyı da yapmış olalım orada. Şahane <gülüyor> oldu evet bekleriz. Ee, ben küçücük bir soru sormak Tabii istiyorum ki. son olarak. E, bu işin bir modelleme olması fikri bana iyi bir fikir olarak geldiği için biraz da o yöne doğru bir soru soracağım. Sayenin kuruluşu e, ne kadar büyük bir enerji gerektirdi ve nerelerde en çok zorlandın? Ee, Sahindenin kuruluşu açıkçası bir dernek kurmak e, bir tüzüğünüzün oluyor olması, yedi kişi oluyor olmanız çok vaktim aldı mı derseniz çok vaktim almadı açıkçası. Yani ama sen hani, zaten e, bu işleri yapan bir yerde <gülüyor> çalışıyorsun. <gülüyor> ben bir meslek birinde çalışıyorum çok bu mevzuatlar olsun açıkçası dernek işleyişi, tüzükler, mevzuatlar başka şeyler hani benim çok dünyamın çok dışında bir şey değil ama... Çok vakit almadı açıkçası ya. Gerçekten göz korkutucu olmasın. Yani bir yer kuruyor olmak, yasal bir platform kuru, kuruyor olmak çok da vakit alan, çok da ofisim bu işe girmeyelim denilecek bir şey değil açıkçası. Bir binanız var mı? Hayır. Ee, i̇çinde faaliyet gösterdiğiniz. Yani yere bile ihtiyaç yok aslında. Sanal ofisim var. Evet. Dolayısıyla hayat öyle bir şey. Artık laptopunuzu aldınız ve cep telefonunuzun olduğu her yerde çalışabiliyorsunuz. Benim işim zaten şu an telefonla. Öğretmenlerle temasa geçmek, kıyafetlerle ilgili siparişleri geçiyor olmak, onların gönderinizi sonra benim atlayıp o okullara gidiyor olmam. Yani ...büyük bir yerinizin, büyük bir harcamanızın, büyük bir şeyinizin olmasına gerek yok aslında. Yani hemzeminde Rauf Gösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Felyar Kabil yayın masamızda bize destek verdi. Bugün Hemzeminde ilham verici bir örnekle Sayende Derneği'yle beraberdik... ...ve Merve Eryürük Nimetoğlu bize bu güzel hikayeyi anlattı. Merve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir haber vererek bitireyim. Ee, bir sonraki hemzemin konferansta biz Merve'yi ağırlamak istiyoruz. Konu dışı bölümünde ağırlayacağız ama mutlaka bu hikayenin daha fazla insana erişmesi, en azından karşılıklı el sıkışarak, dokunarak erişmesini sağlamak Ay, çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Heyecanlandım. <gülüyor> hoşça kalın. Hoşça <gülüyor> kalın. Teşekkürler. Hemzemin